Makat ve etrafı. 4 ve 5. 2 kalça. 6 ve 7. Dizlerle beraber baldırlar. 8. Göbekten kasa kadar olan yer ve iki taraftan bunun hizası. Kadının avret olan uzuvları. Hür kadının avret olan uzuvları, erkeğin avret uzuvları olarak zikrettiğimiz 8 uzuvdan başka... On altı uzuvdur. Bunlar bir ve iki incikler, dizle ayak arası olan kısım. Üç dört memeler. Beş altı kulaklar. Yedi ve sekiz dirseklerle beraber pazular. Dokuz ve on bileklerle beraber kollar. On bir göğüs. On iki baş. On üç saç. On dört boğaz. On beş ve on altı avuçların sırtı. Bunlara sırttan ayrı olarak, omuzları da bir uzuv olarak eklemek gerekir. Elbisesini bulacağını ümit eden kimse, vaktin çıkmasından korkmadığı sürece bekler. Avret mahallini örtecek bir şey bulamayan kişi, oturarak ve ayaklarını kıble tarafına uzatarak, ima yani baş hareketiyle kılar. İşte avret olarak sayılan bu uzuvların, Namaz içinde ve dışında örtülmesi, şeytanın insandan elde etmek istediği en büyük gayesi olan çıplak gezme ve açılma kabahatini ortadan kaldıracaktır. Ruhul beyan tefsirinde zikredildiğine göre, insan yalnız başında kaldığında veya eşinin yanında bulunduğunda bile, bir zaruret yokken avret yerini açması çirkin ve müstehcen bir iştir. Ali radiyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in cemaline baktığı gözle kendi avret yerini görmemek için avretine bakmazdı. Hal böyleyken başkasının avretine bakmanın ya da kendi avretini açmanın ne kadar çirkin olduğu iyi düşünülmelidir. Namazın farzları. İstikbali kıble. Namazın sahih olması için Kıbleye yönelmenin şart olduğu hususunda fukaha ittifak etmiştir. Çünkü Allahu Teala Bakara suresi 149. ayette mealen şöyle buyuruyor. Nereden yola çıkarsan hemen namazda yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Şüphesiz ki bu emir elbette Rabbin'den gelen bir gerçektir. Allah sizin yaptıklarınızdan asla gafil ve habersiz değildir. Allahu Teala namazda kıbleye dönmeyi mükellef kullarına imtihan etmek için şart kılmıştır. Çünkü Allahu Teala'nın cihetten münezzeh olduğuna inanan bir mükellefin tabiatı namazda özel bir tarafa dönmemeyi gerektirir. Durum buyken Allahu Teala'nın mükellefe tabiatının gereğinden başka bir şeyi Yani namazda belli bir yöne dönmesini emretmesi, itaat edip etmeyeceğini ortaya çıkartmak için yaptığı imtihan hikmetine mebnidir. Nitekim melekleri Adem aleyhisselama secde etmekle denemesi de bu hikmete dayanmaktadır. Zaten Allahu Teala Adem aleyhisselamı meleklerin secdesine kıble yapmıştır. Netice kıbleye dönmek Ziyade bir şarttır bu sebeple kişi bizzat Kabe için secde ederse kafir olur zira secde yalnız Allahu Teala için yapılır Mekke'de bulunan kimselerin kıblesi Kabe'nin kendisidir hatta Mekke'de evinde namaz kılanın evi ile Kabe arasında duvarlar kaldırılacak olsa yönünün Kabe'ye doğru olması gerekir Mekke'den uzakta bulunanların kıblesi ise Kabe cihetidir. Kabe ciheti delille bilinir. Şehirlerde ve köylerde delil, sahabe ve tabiinin radiyallahu anhum belirledikleri mihraplardır. Bize düşen onlara tabi olmaktır. Çünkü bu mihraplar usulünce yapılmıştır. Şayet mihrap yoksa o yerin ehlinden, Kabe ciheti sorulur. Denizlerde ve sahralarda kıblenin delili yıldızlardır. Kabe'nin içinde veya üstünde namaz kılan hangi tarafa dönerse dönsün namazı olur. Yatalak hastanın yüzünü kıbleye çevirmesi mümkün olmuyor ve yanında onu kıbleye çevirecek kimse de bulunmuyorsa veya bulunup da kıbleye doğru çevirmek hastaya zarar veriyorsa, gücünün yettiği tarafa doğru namazını kılar. Çünkü teklif kudrete göredir. Sorumluluk güç nispetindedir. Düşmandan, yırtıcı hayvandan, hırsızdan korkan bir kimse gücü yettiği tarafa doğru namazını kılar. Bir kimse kıblenin hangi taraf olduğu hususunda şüphe eder ve yanında soracağı bir kimse de bulunmazsa Araştırır ve namazını araştırma neticesinde tayin ettiği tarafa doğru kılar. Namazı kıldıktan sonra kıble cihetinde hata ettiğini anlarsa namazını iade etmez. Fakat namaz kılarken kıblenin hangi taraf olduğunu bilecek olursa o tarafa döner ve namazını tamamlar. Bunun delili Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen Şu hadis-i şeriftir. İnsanlar, Kuba'da sabah namazını kıldığı esnada, onlara birisi geldi ve, bu gece Resulullah'a Kur'an'dan bir ayet nazil oldu ve Kabe'ye dönmekle emrolundu. Siz de oraya dönün, dedi. Bunun üzerine, onların yüzleri Şam tarafına doğruyken, hemen Kabe'ye döndüler. Kıblenin hangi cühet olduğunda şüphe eden kimse, Araştırma yapmadan namaza başlarsa bu namazı iade etmesi vaciptir. Ancak namazı bitirdikten sonra kıble yönüne isabet ettiği bilinirse namazı iade etmesi gerekmez. Eğer namaz esnasında kıble cihetine isabet ettiğini bilirse namazı yeni baştan kılar. Çünkü kuvvetliyi zayıf üzerine bina etmek caiz değildir. İmamı Ebu Yusuf rahimehullah'a göre namaza devam eder ve tamamlar. Zira namaza yeniden başlayacak olsa da aynı tarafa dönerek kılacaktır. İmam-ı Azam radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre kıble cihetini bilmeyen hiçbir araştırma yapmadan herhangi bir tarafa yönelerek namaz kılacak olsa bu kimsenin küfründen kafir olmasından korkulur. Bir kimsenin yanında o yer halkından kıbleyi bilen soracağı biri olur da ona sormaksızın kendi araştırmasına göre namaz kılarsa bakılır. Eğer kıbleye isabet etmişse namazı olur. Etmemişse olmaz. Bir kimse kıble cihetini araştırır, araştırma neticesinde belirlediği tarafa doğru namaz kılması gerekirken başka tarafa doğru namaz kılarsa Kıbliğe isabet etse de namazı iade eder. Kıbli cihetinde şüphe eden bir kimse, araştırma neticesinde bir tarafa yönelerek bir rekat kılsa, sonra kanaati değilse, ikinci rekatı başka bir tarafa yönelerek kılsa, üçüncü ve dördüncü rekatlarda da aynı durum olsa, yani netice olarak dört rekatın her bir rekatını ayrı ayrı taraflara dönerek kılmış olsa, i̇mam Muhammed, Rahimehullah'tan yapılan rivayete göre caiz olur. Kıblenin hangi cihet olduğu hususunda ihtilaf eden kimseler, namazlarını tek başlarına kılarlar. Cemaat yapacak olsalar, imamla aynı kanaatte olanların namazları olur, diğerlerinin namazı olmaz. Sabahın sünneti dahil, tüm nafile namazlar, şehir dışında bir özür olmaksızın olsa da binek üzerinde, ve arabada istenilen tarafa doğru kılınabilir. Ebu Yusuf, Rahimehullah'a göre, şehir içinde de kerahatsiz olarak bu şekilde kılınabilir. Namazın Farzları, Vakit Namazın şartlarından biri de vakittir. Nitekim Nisa Suresi 103. ayette meyalen, Şüphesiz namaz müminler üzerine, vakitle belirlenmiş olarak farz kılınmıştır. Kavli şerifinden anlaşıldığı üzere, vakte riayet farzdır. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetlerinde, bu vakitler sarahaten ya da işareten zikredilmişlerdir. Namazın Farzları Niyet Namazın şartlarından biri de niyettir. Niyet, bir şeye azmetmek, ve bir şeyi kesin olarak istemektir. Namaz niyeti Allahu Teala için namaz kılmayı istemektir. Bütün alimlerin ittifakıyla namazda niyet farzdır. Çünkü ibadeti adetten ayıran şey ancak niyettir. Namaz da bir ibadettir. İbadetse yapılan işin bütünüyle Allahu Teala'ya tahsis edilmesidir. Nitekim Allahu Teala Beyine suresi beşinci ayette mealen şöyle buyuruyor. Oysa onlar dini yalnız kendisine tahsis edenler olarak Allah'a ibadet etmeleriyle emrolundular. İhlas yani ibadeti yalnız Allahu Teala için yapmaksa niyetsiz meydana gelmez. Enes İbn Malik radiyallahu anhtan rivayet edilen bir hadisi şerifte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Niyeti olmayanın ameli yoktur. Ömer İbni Hattab radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ameller niyetlere göredir. Herkes için ancak niyet ettiği şey vardır. Niyetin mahalli Kalptir. Esas olan da niyetin kalple yapılmasıdır. Bununla beraber ayrıca dille söylenmesi daha iyi olur. Mesela öğle namazının farzını kılmaya kalbiyle niyet edip, diliyle de öğle namazının farzını kılmaya niyet ettim demesi müstehaptır. Sadece kalple niyet edip dille bir şey söylemezse o namazı yine caiz olur. Fıkıhlarımızda böylece zikredilmekteyse de İmam-ı Rabbani Sürruhu Ruhu El-Mektubat isimli eserinde buna şiddetle itiraz etmektedir. Nitekim 1. cildin 186. mektubundaki ifadeleri mealen şöyledir. Alimlerden bazısı namazın niyetinde kalbin iradesiyle beraber dilin de katılmasını güzel gördüler. Halbuki ne Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden ne de ashab kiramdan ve ne de tabi izamdan sahih veya zayıf hiçbir rivayette dilin söylemesi sabit olmamıştır. Bilakis onlar namaza kattıkları gibi vakit geçirmeden iftitah tekbiri alırlardı. O halde dilin söylemesi bid'at olmuş olur. Alimler bunun bidat hasene, güzel bir bid'at olduğunu söylemişlerse de bu fakir, bu bid'atin sünnetten öte farzı da kaldırdığını söylemektedir. Çünkü bu takdirde insanların çoğu niyetlerini kalplerinde hazırlamadan ve kalplerinin niyetten gafil olduğuna hiç aldırmadan, sadece dilin söylemesiyle yetinmektedirler. O zaman da namazın farzlarından biri olan kalbin niyet etmesi tamamen terk edilmiş olur ki, bu namazın bozulmasına sebep olmuş olur. Bütün bid'atler böylece anlaşılmalıdır. Çünkü onların hepsi velev bir yönden de olsa sünnete ziyade eklemedir. Ziyade ise giderme, nesh demek olup o da sünneti kaldırmanın ta kendisidir. O halde siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve Ashab-ı kiramının sünnetine uymakla yetinin. Zira onlar yıldızlar gibidir. Hangisine uysanız doğru yolu bulursunuz. Gerçekten İmam-ı Rabbani Kuddise Sürruhu'nun görüşü çok yerindedir. Bazıları bunu fıkha muhalif gibi zannetse de, İmam-ı Zebidi Rahimehullah'ın El-İhya üzerine yaptığı El-İthaf isimli şerhinin namaz bahsini gözden geçirirken, Orada i̇bn Hümam Rahimehullah tarafından aynı görüşün nakledildiğini görünce, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin görüşünün ne kadar isabetli olduğunu daha iyi anladım. Zaten kalpte niyet, herkese göre farzdır. Bu durumda insanlar, kalplerinin hangi namaza niyet ettiğinden gafil bir halde, dil alışkanlığıyla niyet ederlerse, bu namazın caiz olmayacağı da herkes tarafından, kabul görmektedir. O halde kişi her işte olduğu gibi bu konuda da sünnete uymalı ve kalbin niyetiyle yetinmelidir. Dili bu işe karıştırarak ve kendine buna alıştırarak namazını tehlikeye sokmamalıdır. Niyette tayin öğle ikindi gibi farz namazlarda tilavet secdesi, adak namaz ve bayram namazları gibi vacip namazlarda tayin şarttır. Bu namazlar kılınacakken mutlaka belirlemek lazımdır. Örneğin, bugünkü öğle namazına diye niyet edilir. Beş vakit namaza niyette, farz namaz kılmaya şeklinde mutlak farza niyet etmek yeterli olmaz. Ancak vakit içerisinde hangi vakit olduğunu bilerek, hangi namaz olduğunu belirlemeksizin, bu vaktin farzını kılmaya diye niyet ederek yapılması yeterlidir. Fakat cuma namazı, Bu vaktin farzını kılmaya diye niyet edilerek eda edilmez. Çünkü bu vakit cuma namazının değil, öğle namazının vaktidir. Cuma namazı, öğle namazının yerine geçmektedir. Nafile namazlarda niyet, teravih namazı, sabah namazının sünneti veya öğle namazının ilk ve son sünneti gibi, nafile namazlarda mutlak niyet yeterlidir. Örneğin, öğle namazının ilk sünnetini kılacakken namaz kılmaya diye niyet etmesi yeterlidir. Bununla birlikte şu vaktin ilk sünnetini kılmaya diye niyet etmek daha iyi olur. Bu nafile namazın müekket veya gayri müekket olduğunu belirlemeye gerek yoktur. Ancak teravi namazı için teravih namazını kılmaya veya vaktin sünnetini kılmaya diye niyet etmesi ihtiyatlı olandır. Cemaate yetişen bir kişi imamın farz mı yoksa teravi mi kıldığını bilmezse farza niyet ederek imama uyar. Eğer imam farz kıldırmaktaysa uyan kimsenin farzı geçerli olur. Eğer imam teravi kıldırmaktaysa uyan kişinin kıldığı namaz nafile olur. Fakat yatsı namazıyla teravi namazı arasında tertip şart olduğu ve kıldığı nafile Yatsının farzından önce olduğu için bu nafile teravih namazı yerine geçmez. Niyetin vakti Niyetin tekbir vaktinde olması yani iftitah tekbiriyle birlikte yapılması en faziletlidir. Biz Hanefilere göre iftitah tekbirinden önce olması sahihtir. Fakat niyetle iftitah tekbiri arasında namaza aykırı bir fiilin girmemesi gerekir. Ebu Yusuf Rahimehullah'tan rivayet edilmiştir ki, bir kimse evinden cemaatle farz namaz kılmak için çıksa, imamın bulunduğu yere gelince tekbir alsa ve o anda özel bir niyet yapmış olmasa bu caizdir. Kerhi Rahimehullah demiştir ki, bu hususta Ebu Yusuf Rahimehullah'a muhalefet eden hiçbir kimse bilmiyorum. Tekbirden sonra yapılan bir niyetle, Namaz geçerli olmaz. Kabul edilen görüş budur. Diğer bir görüşe göre, Subhanekeden ve Eûzü'den önce yapılan bir niyetle de namaz geçerli olur. Vakit içerisinde o vaktin farzına ve başka bir farza niyet etse, niyeti vakti girmiş olan namaz için geçerli olur. Vakti girmemiş olan namaz buna mani olmaz. Bir kimse farz namaza iftitah tekbiri getirirse, sonra o namazın nafile olduğunu zannetse ve bu zan üzere namazını bitirse, bu namaz başladığı farz namazı olur. Çünkü niyetin namazın sonuna kadar hatırlanması şart değildir. Bir kimse öğle namazına niyet ederek tekbir getirse, sonra nafileye veya ikindiye yahut kaza namazına veya cenaze namazına niyet ederek tekbir getirse, birinci namazdan çıkar, ikinci namaza başlar. Tekbir getirmeksizin niyet etmek kişiyi başladığı namazdan çıkarmaz. Örneğin, bir kimse öğle namazına tekbir getirerek başlasa, sonra sadece kalbiyle ikindi namazına niyet etse ve namazı bitirse, öğle namazını kılmış olur. Bir kimse öğle namazından bir rekat kılsa, sonra aynı öğle namazına niyet ederek tekbir getirse, bu namaz, O namazdır. Yani namaza aynen devam eder, yeni baştan öğle namazına başlamaz. Ancak bu, niyeti kalbiyle yapması durumundadır. Eğer niyeti diliyle yaparsa, yani diliyle, niyet ettim öğle namazını kılmaya derse, namaza yeni baştan başlaması gerekir. Cemaatle namaz kılma durumunda, imama uymaya niyet etmek şarttır. İmama uymaya niyet etmeksizin cemaatle namaz kılarken,